Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah Rabb al-alamin. ala Rasulüna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi e-jmâ'in. ikinci resha. Arkadaş, tevhidi ispat ve nevi beşeri irşâd eden o nurani bürhan biri sağında, diğeri solunda, biri mütevatir, diğeri mecmu-i aleyh bulunan nübüvvet ve velayetle mücehhezdir. Ve aynı zamanda irhasat denilen, kablen nübüvvet kendisinden zuhur eden harika hallerin, rumuzatıyla ve kütüb-ü semaviyenin beşaratıyla ve hevatif denilen, kayıptan verilen tepsirat-ı müteaddide ile musattaktır. Ve keza o bürhan-ı nuraniden zuhur eden, inşikak-ı kamer, parmaklarından fışkıran sular, Ağaçların onun davetine icabetleri, duasının akabinde yağmurun nuzulu, pek az bir yemekten çoklarının yiyip doymaları ve kurt, ceylan, deve, taş vesairenin konuşmaları gibi mucizelerinin delalet ve şehadetiyle tasdik edilmiş bir zattır aleyhissalatü vesselam. Ve keza dünya ve ahiret saadetlerini temine kafil ve kafi olan şeriatı, Nübüvvetini tasdik ve isbata kafidir. Geçen derslerde Şems-i şeriatinden bazı şualları gördük. Tatvili kelam-ı mucib tekrarından lazım değildir. Evet bu ikinci reşah Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın iki cihetine. Bir ciheti maziye bakıyor, bir ciheti istikbale. Başka bir ifadeyle, nübüvet nübüvvet delillerinden bir kısmı sağında bir kısmı solunda. Biri mütevatir, diğeri de mecmai aleyh olan. Yani e, yalan hususunda bir araya gelmeleri akıl haricinde olup meydana gelen hadisatın veya vukuatın doğruluğu hususunda pek çok hassiz e, insanların onun doğruluğuna şehadetleri. Yine resul Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i de e, Efendimiz'in nübüvvetine mecmai aleyh e, noktasından bütün nuru u nübüvvetin ziyasıyla velayete mazhar olan kümmeli evliyanın onun hakkında, onun risalet ve nübüvvetinin hakkaniyeti hakkında şehadetleridir. Tabi birincisi peygamber ve vesselamın nübüvvetine en büyük delillerden bir tanesi, irhasat denilen kablet nübüvveti kendisinden zuhur eden harika hallerin rumuzatıdır. Evet. İrhasat Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın veladetinden, onun dünyaya teşriflerinden evvel veya veladeti hengamında vücuda gelen harika harikulade hadiseler ve olaylardır ve o hadiseler ve olaylar onun veladetiyle, dünyaya teşrifiyle kadar bir surette vücuda gelmiştir. Bunun pek çok misalleri var. Mesela Veladetine bebi gecesinde Efendimizin dünyaya teşrif ettiği gecede hem annesi hem annesinin yanında bulunan bir kısım insanlar, mesela Osman ibn Asın annesi, yine Abdurrahman ibn Afın annesi gibi mübareke hanım efendilerin gördükleri çok azim büyük nur hadisesi var ki üçü de demişler. Ee, Hazreti Muhammed'in Aleyhissalatu vesselam veladeti anında biz öyle bir nur gördük ki onur maşrıkı ve mağribi doğuyu ve batıyı bize aydınlattırdı. Öyle bir nur gördük diye ifade etmişler. Bu Beyhaki İmam Beyhaki'nin Delailü'nübüvet'inde yine Kadı İyaz'ın eş-şifasında Ebü'nüaym'ın Delailü'nübüvet'inde vesikaları kayıt altına alınmıştır. Yine bir diğer ikinci e, İrhasat Nev'inden bir numune olması noktasından e, arz edelim ki o gece Kabe'deki sanemlerin putların pek çoğu baş aşağı düşmüş. Yine üçüncü bir hadisi olarak meşhur Kisra'nın eyvanı e, İran Kisra'sının yani onun meşhur sarayının eyvanı o gece sallanıp inşikak etmiş ve 14 şerefesi 14 tane burcu e, çatırdayarak yere düşmüş. On dört tane burcu. Yine bir diğeri Sava Gölü meşhur. O gece yere batmış ve istihrabatta bin senedir daima işaret edilen yanıp duran, parlayan yanan ve sönmeyen mecusilerin mabut iddiaz ettikleri ilah dedikleri tapuğa geldikleri ateşin Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın dünya teşrife hengamında o veladet gecesinde sönmesi hadisesidir. İşte bu 3-4 hadise işaret ediyorlar ki o esnada dünyaya teşrif eden o zat ateşperestliği kaldıracak. İran'ın Fars saltanatının, Pers imparatorluğunun belki sarayını ve devletini zirzeber edip parçalayacak ve izni ilahiyle de olmayan şeylerin takdisini olmayacak şeylere ibadetin önünü alı verecektir. Yine beşincisi veladet gecesinde değil ama veladet gecesine yakın olduğu cihetle yine İrhasat kabilinden öyle hadiseler var ki mesela Süreyi El-Elem Terekeyfen'in nası katisiyle işte fil ashabına Rabbinin neler yaptığını görmedin mi? Meşhur Sure-i Fil'de anlatılan fil hadisesidir ki Kabe'yi tahribi için biliyorsunuz Ebrehe namında Habeş Meliki kralı Fil-i Mahmudi adında büyük Cesim bir e, fili öne sürüp gelmiş Ve Kabe'yi yıkmak üzere hareket etmiş Mekke'ye yakın olduğu vakit Fil yürümemiş çare bulamamış dönmüşler Ve meşhur ebabil kuşları Onları mağlup ve perişan etmişler ve bu surette kaçıp gitmişler. Elbette bu acip kısa. Tarih kitaplarında tavsile meşhurdur. Ee, i̇şte bu gibi bir hadiseler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Delail-i nübüvvetinden olup, İrhasat kabilindendir. Yani daha o dünyaya teşrif etmeden veya veladeti hengamında onun adeta bir nevi hoşamedi kabilinden dünyaya teşrifini hoş geldiniz. E, şeklinde karşılanmasına bir ihsariye hükmünde bir nevi mucizevari harika, fevkalade hadiselerdir. E, i̇şte bütün bunlar Resul-i Ekrem vesselamın dünyanın şeklini değiştirecek bir muhteşem saltanat maneviyeye mazhar bir inkılab-ı azim vücuda getirecek harikulade fevkalade müeyyet min indillah Cenab-ı Hak tarafından teyit ve tekmil edilen bir zatı zişan, şerefli, şanlı bir nebi ve bir peygamber olduğunun delilleri ve hüccetleri hükmüne geçiyorlar. Yine buna benzer pek çok hadiseler var. İşte yine bir diğer hadise aklımıza geldikçe arz edelim. Süt annesi Halime Sa'diyenin yanındayken cereyan eden bir kısım hadiseler var ki bütün bunlar, hepsi irhasat olarak adlandırılıyor. Yine daha 12 yaşındayken Şam-ı Şerife olan bir seyahati var ki, Meşhur Rahip Bahira'nın şehadetiyle bir parça bulutun resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başına gölge ettiğini, o sıcak mıntıkada ve mevsimde Bahira, Rahip Bahira görmüş ve göstermiş. Yine e, Efendimizin bir setinden evvel, ona nübüvvet gelmezden evvel, bir defa Hatice-i Kübra'nın e, Meyser ismindeki hizmetkarıyla ticaretten, yine Şam şeferinden geldiği esnada Hatice-i Kübra e, radiyallahu anha, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın başında e, adeta iki meleğin bulut tarzında gölge ettiklerini görmüş, müşahede etmiş, kendi hizmetkarı olan Meysereye demiş, Meyser'e dahi Hatizetül Kübra'ya demiş ki bütün seferimizde ben öyle görüyordum. İşte Beyhaki'nin Delailü'nü'l-Kebir'sinde, İbn Hişam'ın Es-Siyeres'inde, İbn Sa'at'ın Tabakatül Kübra'sında bunlar meşhur ve muteber hadis, siyer ve İslam tarihi üzerine telif edilmiş en muhtemel kitaplardır. Buralarda mefsuktur kayıtlarıyla, vesikalarıyla bakmak isteyenler görebilirler. Pek çok hadiseler var. Öyle hadiseler var ki yeri gelmişken arz edelim. İşte bütün bunlar mesela nübüvetten evvel Efendimizin mazi cihetinden. Daha o dünya teşrif etmeden onun nübüvvetini ve ahir zaman peygamber olduğunu ortaya koyan ona hoş ahmedi tarzında e Efendimizin nübüvvetini, peygamberliğini, peygamber oluşunu müjdeleyen hadiselerdir. Pek çokları var. Merak edenler siyer ve hadis kitaplarına ve İslam tarihi kitaplarına e, müracaat edebilirler. Tabi bu irhasatın pek çok aksamı var. Pek çok kısımları var. Bunlardan bir kısmı e, nübüvvetle e, alakadar olan vücuda gelen harikalar olulduğu gibi bir kısmı da yine kendisinden evvel mazi cihetinden Resul-i Ekrem vesselam'ı tasdik eden, kendisinden evvel gelen peygamberlerin şehadetleridir. İşte Kur'an'ın nasıyla başta Tevrat, İncil, Zebur ve yine suf ve Enbiya'nın Nübüvvet-i Ahmediye vesselama dair verdikleri haberlerdir. Elbette madem ki o kitaplar semavidirler, madem ki o kitap sahipleri enbiyadırlar, Allah'ın Resulleridirler... Elbette ve herhalde hiç bunda şüphe yok ve olamaz. Onların dinlerini nesheden, hükmünü ortadan kaldıran, onların yalan yanlış tahrif edilmiş ayatı beyinatını tezki edip ondan daha mükemmelini ortaya koyan ve getiren ve kainatın şeklini değiştiren, belki zeminin yeryüzünün yarısını getirdiği bu nuru Kur'an ile ışıklandıran bir zattan bahsetmeleri... Elbette zaruri ve katidir. Evet küçük hadiselere haber veren kitaplar, nasıl ki Nevi Beşer'in en büyük hadisesi olan Hadise-i Muhammedi aleyhissalatü vesselam'ı hiç haber vermemek kabil değildir. Bu mümkün değildir. Başta Tevrat olmak üzere, İncil'de, Zebur'da pek çok ifadeler var. Onlardan birkaç tanesini arz edip geçmek istiyorum. Mesela onlardan bir tanesi Kur'an'ın lisanıyla onlara diyor ki kitaplarınızda benim tasdikim ve efsafım vardır. Bana sıfatlar bulunur. Benim beyan ettiğim şeylerde kitaplarınız beni tasdik ediyor. İşte Kur'an'ın o fermanıyla Kul fe'tu bittevrati fetluha inkuntum sadıkin Sure-i Ali İmran'da deki eğer gerçekten doğru sözlüyseniz, iseniz sadıklardan iseniz o zaman o tevratı getirip onu okuyun çünkü Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın nerede zuhur edeceği hangi iklimde hangi bölgede ve hangi kıtada aleme şeref sudur olacağı ve nerede zuhur edeceği bütün onların kitabında var idi ve onun için Kur'an Azimüşşan Onlara apaçık meydan okuyordu. Hatta Kur'an'ın ayetlerinin yine e, hükmüyle sabittir ki, kendi öz evlatları kadar, belki onlardan daha zahir bir şekilde, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının ashab, efsafını, sıfatlarını ve hususiyetlerini kendi kitaplarında okudukları için biliyorlardı. Pek çok şeyler var, ayetler var. İşte başta Hüseyin-i olmak üzere, Meşhur yine şeyh rahmetullahi hindi meşhur bu hususta kütüb-ü sabıkanın binler yerde tahrifatına yine keşişlerin Yahudi Nasara ulemasının o kendi semavi kitaplarının hükümlerini ve ayetlerini tahrif etmelerine rağmen bu kadar tahrifatla beraber pek çok yüzlerce delili sadece Hüseyin-i gibi bir Allameyi asır 110 delili nübüvet i Ahmediye'ye dair Efendimizin hak Peygamber olarak zuhuruna ait alamet ve e, hüccetleri e, meşhur Risale'sinde belgeleriyle yazmış. Manastırlı merhum İsmail Hakkı Efendi de onu tercüme etmiş. Kim arzu ederse ona müracaat edip e, Risale-i Hamidiye'de onu görebilir. Tabi pek çok hadiseler var. Semavi kitaplarda Kur'an'dan önce nazil olan kitaplardaki bütün bu tahrifatlara rağmen pek çok ayetler Resul-i Ekrem Vesselam'ın ve ashabının vasıflarından haber veriyorlar. Elbette bunlar Efendimiz'in mazi canibinden, mazi sayfasından onu ve onun nübüvvetini alkışlamış ve müjdelemişler. Yine Efendimiz'in nübbi setinden evvel yani ona peygamberlik verilmeden evvel pek çok hadiseler zahir olmuş. Bütün bunlar Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın nübüvvetini ispat ettiği gibi tevhidi de ispat ediyorlar ve elbette tevhidin hakikatini ilan ettikleri gibi nevi beşeri irşad eden o bürhan ne neyyir olan o zat-ı nuraniyi aleyhissalatü vesselam apaçık bir şekilde ışık güneşe lüzumu derecesinde ve katliyetinde onun hakkaniyetini ortaya koyup göstermişler. Bu konuda tafsilatlı bilgi edinmek isteyenler yine Müceddidi Ahir Zaman Hazreti Bediüzzaman'ın e, Mektubat adlı eserinde 19. mektuba bakabilirler. Orada tafsilatıyla çok geniş hadiseler, belgeleriyle ve vesikalarıyla ortaya konmuş denizden bir damla kabilinde bu kadar bugünlük bununla iktifa edelim. Evet, Efendimizin aleyhissalatü vesselam, nasıl ki mazi sayfesinden tasdik eden hüccetler, deliller, müjdeler, harika bari hadiseler çoktur. Bütün, biraz önce bahsettiğimiz kütüb-ü semaviye başta olmak üzere bütün beşeratıyla, yine bir de hevatif denilen, gaybtan haber verilen tefşiratlar var. Kendi şahsı görülmeyen, hatif Denilen bir kısım cinnilerin e, haberleridir. Efendimizin aleyhissalatü vesselam Bihseti ve nübüvete hengamında ve evailinde Hazreti Muhammed aleyhisselamın zuhruna dair gaybden pek çok verdikleri haberler var. Merak edenler bahsettiğimiz e, kitaplara ve Üstadı Azam Bediüzzaman Hazretlerinin mektubatına vs. konu Allah'a alakalı eserlerine müracaat edebilirler. Keza o bürhanı nuraniden zuhur eden pek çok hadiseler var. Efendimizin bizzat mucizeleri var. Şimdi dilerseniz yine hatırlatma kabilinden onlara değinip geçelim. Ve keza ve keza o bürhanı nuraniden zuhur eden inşikak-ı kamer, parmaklarından fışkıran sular... Ağaçların onun davetine icabetleri, duasının akabinde yağmurun nuzulü, pek az bir yemekten çoklarının yiyip doymaları ve kurt, ceylan, deve, taş vesairenin konuşmaları gibi mucizelerinin delalet ve şehadetiyle tasdik edilmiş bir zattır. Zattır. Aleyhisselatü Tabi yani pek çok mucizeler var. Zaman zaman söylüyoruz. Yani inşikak-ı kamer, kamerin iki parça olması onun bir parmağının işaretiyle, Kur'an'ın nasiyle vanşakkal kamer diyor Kur'an. Şimdi elbette bu bir mucizeyi harikadır, fevkalade bir hadisedir. Fakat tabi buna ne gerek vardı denebilir. Fakat mucizatın pek çok hikmeti var. Bir, bazen hidayete talip olanlar için onların hidayetlerine vesile olma noktası var. Belki münkirleri ve müşrikleri ilzam noktası var. Belki onun haricinde küre-i arza ve semavata bütün dünya ve şu içinde yaşadığımız kainata Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o zat nuraninin şahsiyet maneviyesinin ve Muhammediyesinin efendim hakikatinin isharı var, gösterilmesi var. Yani bu kainatın sahibi nezdinde Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın nasıl bir kavmeti, kıymeti, büyüklüğü ve şanı var ki bir parmağının işaretiyle kamer iki parça olmuş. Veya elini açtığında, e, susuz kaldığında ordusu ve ashabı e, çok az bir suyu avcundan döktüklerinde on parmaklı bir çeşme hükmünde bir selse bile dönüşmüş. Bir rahmet deryasına, çeşmesine adeta dönüşmüş. Bir çağlayan olup akmış. Yine ağaçlar onun davetine nübüvvetini ispat noktasında icabet etmişler. Bir bedevi demiş senin peygamber olduğuna nereden inanacağım, itikat edeceğim. Tabi akılları gözlerinde olanlara bizzat gözlerine gösterilecek, ishar edilecek nübüvvetin hakikatini gösterecek delilerin hikmet noktasından. İshar edilmesi gerekiyordu ki hikmet ilahi o tarzda tecelli etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ağacı çağırmış. Ağaç emrine muti Enis bir Refik gibi itaatkar Bir köle gibi Efendimizin huzuruna teşrif etmiş. Ve sonra emretmiş tekrar yerine Dönmüş. Elbette Belki o ağacın Vücudu yokluktan Varlık sahasına çıkması Küçücük bir çekirdekten Efendim, bir incir çekirdeği gibi toptuğüne başı büyüklüğünde, ucu kadar hacmi olan cirmi olan bir habbeden koca bir incir ağacının ruh programının içine dârz edip ondan o incir ağacının çıkması belki tevhidin ispatı noktasından hakikatini göstermesi açısından o ağacın gelmesinden daha büyük bir delildir. Fakat her akıl onu göremez. Yine kamerenin iki parça olması hadisesinden o kameri, o ayı semada Cenab-ı Hakk'ın kayyumiyetiyle ayakta direksiz tutması, ipsiz efendim, bağlarla feza boşluğunda bir nihayetsiz ölçü ve denge ve ahenk içinde dünyaya moti bir nefer gibi dünyanın etrafında, hem kendi hem dünyanın etrafında ve dünyayı da yine manzume-i etrafında en hassas ölçüler ve dengeler içerisinde tutması, belki o kamerin inşikakından fevkalade daha bir büyük hadisedir, apaçık bir mucizedir, bir mucize-i kübradır. Fakat her akıl ve göz, her idrak onu müşahede edemezdi. Belki münkerleri ilzam, kafir ve müşrikleri sukut ettirmek noktasından ve müminlerin kalplerindeki imanlarını itminana ulaştırma, yakinlerini ziyadeleştirme, o imandaki izanlarını taklitten tahkike, efendim, kavuşturma noktasından e, hikmet-i ilahiye öyle cereyan etti. Buna ne gerek vardı? Biz bilemeyiz. Mülk sahibi, mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. malikel الْمُلْكِ يَتَسَرَّفُ fi مُلْكِهِ keyfe يَشَاء hakikatince, dilediği gibi tasarruf etmiş ve o tarzda hikmet ilahiye, kudret-i rabbaniyeyi hakikat-i tevhidi ispat noktasından öyle tecelli etmiş. Mevlam neylemiş, güzel eylemiş. Bize düşen sadece ve sadece sadakte ve natakte, semi ve ne demektir. Biz ki müminiz, Allah'a Celle Celaluhu ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem ve onun getirdiği bütün o ferman-ı azim ahkamına ve nübüvvetin ahbarına itaat, teslim ve inkiyat imanımızın bir lazımı. Belki buna mecbur, belki de mahkumuz. Yine pek çok tabi böyle mucizeler var. Merak edenler siyer kitaplarına, Efendimiz'in hayatını anlatan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 tat kelamı mecbur tekrarları lazım değildir. Evet yani hiçbir faraza mucize olmasaydı. Efendimizin haber veren hiçbir peygamber kendisinden önce zuhur etmeseydi faraza ve kendisinden sonra gelen velayet yollarında seyru suluk edip e, arşa müteveccihken kanat vuran e, ehli hakikat hiç zuhur etmemiş olsaydı faraza Hiçbir mucizat efendimizin hayatında faraza, farz-ı muhal olarak e, olmamış olsaydı efendimizin peygamber oluşuna dünya ve ahiret saadetini temin noktasından onun elinde zahir olan şu Kur'an mucizi beyan her bir beyanı, ifadesi baştan başa mucize olan Kur'an kafi ve vafidir. Zaten hakikat noktasında da Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi, mucize-i kübrası Kur'an-ı Şan'dır. O Kur'an-ı Kerim'dir. Yani bu asırda biz mucize aramaya kalksak, eğer iman gözüyle baksak, gözümüzü nereye çevirsek her şey mucizedir. Fakat hakikat noktasında en büyük bir mucize Kur'an-ı Şan'dır, Kur'an-ı Kerim'dir nasıl olmasın ki 14 asır sonra gelen o Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselamı görmeyen bizler gibi bu zamanın efendim aklı gözünde olan insanlarını nur hidayetiyle hakka ve hakikate rapt etmiş. Yani bundan daha büyük bir e, mucize yoktur. zaman Hazretleri tatbili kelam mucip tekrarlar lazım değildir diyor. Bizde o mübarek ve muazzez üstadımızın e, emrine imtisalim kelamı zatmayalım. Üçüncü reşha, arkadaş, o zat aleyhissalatü vesselam, delail-i afakıya denilen harici delillerle musattak olduğu gibi, delail-i denilen zatında ve nefsinde sabit delil ve işaretler ile dahi musattaktır. Çünkü o zat şems gibidir. Zatını zatı ile ziyalandırarak gösterir. Mesela, bütün ahlak-ı hamidenin en yüksekleri o zatta ictima etmiş olduğunu bütün alem şehadet ediyor. Ve keza en nezih hasletleri ve huyları ve en yüksek secciyeleri cami bir şahsiyet-i maneviye sahibi olduğuna icma vardır. Ve keza o zatın en yüksek derecede bulunan züht ve takva ve ubudiyeti şehadetleriyle malik olduğu kuvvet-i imaniye ile musatlaktır. Ve keza... Siyir-i şehadetiyle derece-i ve kemal-i ciddiyet ve metaneti ve bütün işlerinde ve harekatında kuvvet-i emniyeti, hakka mütemessik ve hakikate salik olduğunu tasdik eden kati delillerdir. Evet, yaprakların yeşilliği, çiçeklerin teravet ve güzelliği ve semerelerin tazeliği, ağacın canlı, hayatlı, hay olduğuna sadık şahittirler. Evet, yani... Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine ait deliller o kadar geniştir ki, Afak'ta, geniş dairede o kadar zahir olan deliller var. Farza hiçbir olmasaydı, Delail-i Enfüsiye dediğimiz, onun bizzat nefsinde sabit olan delil ve işaretler dahi, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Nebi-i Zaman belki vahyin en büyük son habercisi olduğuna ait, delil olması noktasından kifayet ederdi. Neden? Çünkü o zat şems gibi, güneş gibidir. Zatını zatı ile ziyalandırarak gösterir. Mesela bütün ahlak ve en yüksekleri o zatta etmiş. Öyle ki Kur'anı ı Muciz'i beyan وَاِنَّكَ لَعَلَهُ لُقِ نَزِمٍ diyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için. Sen çok yüksek, fevkalade, enfes, harika bir ahlak üzeresin. İşte Hazreti Ayşe annemize resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı neydi? diye sorduklarında Hazreti Ayşe annemiz buyurmuş siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an idi. Kim Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsa Kur'an'ın ahlakıyla edeplenecek, ahlaklanacak. Gözünü Kur'an'ın gözüyle o Mucizü beyan ayatı beyinatın hakikatinin şuayıyla ziyalandıracak ve bütün hayata ve hayatın içindeki her şeye o fermanı ilahinin ölçüleriyle bakacak nazar edecek. Kulağını hakeza öyle, dilini hakeza öyle, belki bütün cesedini, cirmini, cismini, belki bütün azalarını, belki aklını onun beyan ettiği marifet ilahiye nurlarıyla tenvir edecek. Cenab-ı Hakk'a ulaşacak bir yol bulacak, bulmaya çalışacak. Belki kalbini muhabbetullah teryasına salı vermek istiyorsa yine o Kur'an-ı muciz beyanın ayet-beyinatına kalbinin kulağını verecek. Kalbinin kulağıyla da Kur'an'ı dinleyecek. Belki nefsini terbiye ve teskiye noktasından kötü huylardan uzaklaşıp ahlak-ı hamideye, secayaya samiyeye ve aliyeye o yüksek karaktere, insan kamil olma ufkunda gerçek insan olma yolunu bulmak istiyorsa, işte Kur'an'ı ve Kur'an'ın evamirini, onun emirlerini ve insanlığa verdiği vaaz-ı kalbinin kulağıyla dinleyip nefsini ikna edecek. Evet, onun ahlakı Kur'an idi. Faraza hiçbir şey olmasaydı, resul Ekrem aleyhissalatü Vesselam'ın o yüksek ahlakı, karakteri ve secyesi onun nübüvvetine ee, en büyük bir delil e, hükmen geçerdi ve geçmiştir de. Nitekim bütün düşmanlarının şahadetiyle onu öldürmek isteyen insanların müşriklerin şahadetiyle dahi o Muhammedül Emin idi. Güvenilir Muhammed. Özünde, sözünde, ahvalinde, etvarında, hal ve tavırlarında, kavlinde, fiilinde her harekat ve davranışında emin aldanmaz ve aldatmaz bir zatın uraniydi. Onun için belki 44 yaşından 40 yaşına kadar her bir müşrik ona iman etmese dahi onun ahlakındaki o secaya ve karakterindeki kemalatını isar noktasından hepsi müttefiktirler. Muhammedil Emin dediler. Faraza hiçbir vasf sıfatı olmasaydı bu asrı ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlığı istikamet çizgisine ve insanlık hakikatine ulaştıracak onun emanet sıfatı kafi ve vafidir. Biz bu Müslümanlar olarak bu emanet sıfatını kaybettiğimiz için bugünün dünyasında maalesef bu asırda yerlerde sürünüyoruz. Evet, o güneş gibidir, şems gibidir. Nasıl ki şems, güneş İçten içe zatını Zatı ile ziyalandırarak gösterir Resulü Ekrem aleyhissalatü Vesselam da e, Ahlak-ı Hamide'nin en yüksek Vasıfları kendisinde İçtima etmiş bir zat-ı nurani Olarak başta kendi nefsini Enfusi alemini Ve nihayetinde Afaki dünyayı Belki bütün alemi onuruyla tenvir edip aydınlatmış İnşallah kıyamete kadar ebede kadar da aydınlatmaya devam edecektir. Yine en nezi hasletler, en güzel huylar, en yüksek seciyeleri cami bir şahsiyeti maneviyesi var efendimiz. İşte kendisini öldürmeye gelenler kendisinin affı, şefkati merhameti karşısında ben şimdi dünyanın en iyi insanının yanından geliyorum diyebilmişlerdir. Cömertlikte derya ve denizler gibi, şefkat ve merhamette güneş gibi, cesarette, şecaatte, polat gibi, metin, sarsılmaz. Her hadisede öyle. İşte cihat esnasında Bedir Harbi'nde, Uhud'da sayrı zamanlarda meşhur cesaret ve şecaatiyle bilinen sahabeyi güzün diyorlar ki, başta Hazreti Ali Efendimiz olmak üzere biz harbin en dehşetli anında Resul Ekrem aleyhissalatü vesselam, mı kendimize siper kalkan ediyorduk. Nasıl bir şecat aliye ve galiye. Her hususta öyle. Ama diğer yandan işte bir sefer esnasında yeni yavrulamış bir affedersiniz köpeğin huzurunu bozmamak için ordusunun yolunu değiştirecek kadar bir şefkat ve merhamet timsali. Neresinden bakarsanız bakınız Resul-i Ekrem vesselam her hususta Cenab-ı Hakk'ın ismi azamının belki her ismin azami mertebesinin tecelli azamına mazhar bir yaratılış, bir hulk, bir seciye ve bir karakter tecellisine mazhar olduğu için her cihetle güneş gibidir. İşte ortaya koyduğu dini ve o dinin esaslarını bütün insanlığa neşrederken, kendi meftede bu dinin esaslarını ortaya koyarken, ubudiyet ve kulluk cihetinde en önde. O ubudiyet ve kulluğun hakikatini yaşama ve idrak, keyfiyetinde derinleşme, onun bulutlarında yücelme, belki arşı ı âlaya müteveccihen, daire-i rububiyete müteveccihen, ubudiyetini etme noktasında eşsiz ve menensiz. Yani başkalarına namaz kılın deyip de bir kenara çekilmemiş. Başkalarına oruç tutun deyip de kendisi bunu ihmal etmemiş. İşte Ayşe annemizi anlatıyor. Bazen öyle nafile oruçlar tutardı ki biz zannederdik ki bütün ay hatta bütün yılı oruçlu geçirecek. İşte bazen öyle namaz kılardı ki bazen değil. Bütün ömrünün belki her gece söyleydi. Biz bütün günün yirmi dört saatini bu şekilde geçirecek zannederdik. Evet, zühtte, takvada, ubudiyette, kullukta, fevkalade ileride, fevkalade zirvede, enfusi alemde de böyle, afakya alemde de öyle. Öyle bir kuvve-i imaniyeye maliktir ki, bütün alemce musaddaktır, tasdik edilmiş. Ve keza Siyer-i Nebeviyenin e, öyle bir dereceye vüsuku, kemal-i ciddiyeti ve metanet var ki her işinde e, biz her fiil ve harekatında bunu görüyoruz, müşahede ediyoruz. Nitekim İslamiyet'in ilk zuhurunda, Kur'an'ın ilk nazilinde vazifesi vazifesiyle görevlendirildiği ve bu, bunu bütün aleme çatlatırcasına ilan et. Festa bimetu merayetinin emr-i mucibince görevlendirildiğinde başta kavmi ve akrabaları, amcası olmak üzere, en yakınları, en büyük, en dehşetli kendisine muhalefet ettikleri, en büyük düşmanlık, kin ve adalet besledikleri halde, kemali usuk ve ciddiyetle, pervasız bir şekilde surette, hiç kimseden korkmadan, bedevi bir muhitte, cahil bir toplum içerisinde, kendi öz evlatlarını, çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar gabavet ve kasaveti kalbiye sahibi insanlıktan sukut etmiş, insan bozması canavar suretindeki secdeye sahip, seciyesiz bir müşrik toplumun içerisinde düşün, bütün dünyaya meydan okurcasına ve çatlatırcasına emri ilahiyi tebliğ etmiş. Hem kendi enfusi alemde yaşamış, hem de bütün afaka, bütün cihanın ufuklarına, Korkmadan, çekinmeden, kemali, vusuk ve ciddiyetle ilan, ispat ve ilam etmiş, duyurmuş, haykırmış. Onun için onun sadası kıyamete kadar yankısını devam ettirecektir. Bütün asırlarda onun o Bülent sesi, avazı yankılanacaktır. Bütün hidayete ulaşmak isteyen bütün kalpler ve vicdanlar onun sadasına sadak da anavata ne diyecekler? İşittik ve itaat ettik diyeceklerdir. E böylesine her işinde böyle. Böyle bir zat-ı nurani. E elbette bütün bunlar onun nübüvvetinin, peygamber oluşunun en açık birer delili hükmüne geçiyor. Yine bir espri olsun diye anlatayım. Bazen zaman zaman anlatıyoruz. Necip Fazıl Merhum Sultan-ı vefat ettiğinde mezarı başında bir şey açılıyor bir vasiyetname, aynen şöyle bir ifade, rahmetli Osman Serden geçti, onun yarenlerinden, onun naklettiğine göre, diyor ki, bütün yaranımdan, sevdiklerimden, rica ve istirham ediyorum ki, beni sevenler, bana gerçekten bir iyilik etmek istiyorlarsa, ki cenazesini binlerce insan, on binler kaldırmıştı biliyorsunuz, beni seven dostlarım, yaranım, bana iyilik ve hayır, hususunda yardımcı olmak istiyorlarsa bir gün kaza namazı kılsınlar ve bir günde oruç tutup bana hediye etsinler. Merhum Osman Yükselseler'den geçti çok nüktedenmiş. Demiş ki ey koca istat her şeyi görmüştük de cennete girmeyi de böyle bedavaya getirenleri hiç görmemiştik. Yani şimdi bakınız Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam namaz kılma hususunda ilk defa bütün namazın nasıl kılınacağını, zahiri batini harekatı ve etvarıyla, şartlarıyla deyim, Bütün insanlığa ders veren o. Bütün ümmete ders veren o. Bütün nafile namazları kılan, tavsiye eden, en önde, en ileride olan o. Yani bugün onun kadar namaz kılan yok. İşte Hazreti Enes'in rivayetinde Hayat-ı Sahabe'de anlatılıyor. Bir gece Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam mescide teşrif ettiler. Ben de orada oturuyordum. Bana işaret etti. etti gel beraber namaz kılalım. Namaza durduk. Allah Ekber dedik. Ben de arkasında durdum. İki rekat bir gece namazı. Birinci rekatta kıyamda Kur'an'ın neredeyse beşte biri. Ben az daha kendimi bırakıverecektim yere. Efendimiz Rukiye'ye gitti. rükuda da o kadar kaldık. Tam bırakacaktım. Secdeye gittik. Secdede de Tekrar ikinci rekat öyle. Tam ben namazı bırakacaktım ki Efendimiz selam verdi. Sonra bana döndü. Ben Efendimiz'e dedim ki az daha bir fenalık yapacaktım. Efendimiz tebessüm etti ne fenalık yapacaktın? Bir sahibenin ne fenalığı seni Rabbinle baş başa bırakacaktım. İşte Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Yani gece yarılarında teheccüd vakitlerinde Efendimiz'i e, yatağında bulamadığımda bakardım ki secdede. Gözyaşları secdelerini ıslatıyor. Ya Resulallah kendini niye helak ediyorsun? Sen Allah'ın Habibi Resulü Kibriyasın. Niye bu kadar kendini helak ediyorsun? Şükreden e, bir kul olmayayım mı? Abdiyeti içinde bir sultan. Evet resul Ekrem aleyhissalatü vesselam her hususta öyle. Takvada, zühdte, ubudiyette. Tabi ya o peygamberdir. Biz ona yetişemeyiz. Elbette yetişemeyiz ama madem ki Cenab-ı Hak bizi ona ümmet kılmış, o ümmet olmaya liyakat kesvetme hususunda her ahvalimizde, etvarımızda, sözümüzde, fiilimizde ve davranışımızda o yürüyen Kur'an olan Resul-i Kibriya Muhammed Mustafa'yı o Ahmed Mahmud'u muhtarı hayatımızın yegane örneği, rehberi, kılavuzu, mürşidi e, yapmamız gerekiyor. İşte Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam gerçi bir beşerdir fakat hani demiş ya şair Muhammedun beşerun kel beşer bel huve kel hacer Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam gerçi bir beşerdir, insanlık ailesinin bir ferdidir. Fakat e, taşlar arasında yakut gibidir. Nasıl ki bir sahil dolusu taş veya çölde binlerce kum tanesi var. E bir de kaşıkçı elması var. Anlatabildim. Yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam evet bir cihette beşerdir. Ama kâhmet kıymeti noktasından yakut gibidir. Şimdi böyle bir peygamber... Her işinde, her davranışında, her harekatında, her ahvalinde. Cenab-ı Hak o zat-ı ahlakıyla ahlaklanmayı başta nefislerimize, bizlere ve bütün insanlığa ihsan etsin. Çünkü insanlığın en çok muhtaç olduğu şey o Kur'an'ın yaşayan numunesi olan, en güzel misali olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a muhtacız ve onu rehber edinmek mecburiyetindeyiz. Evet, nasıl ki yaprağının yeşilliği bahar mevsimindeyiz. Çiçeklerinin taraveti ve güzelliği bir ağacın canlılığından, hayatlar olduğundan haber verir. Yine semerelerinin tazeliği hakeza öyle. İşte Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dost ve düşmanın şehadetiyle bütün ahvali de bütün anında her an ve zaman ve mekanda en küçük işindeki bu kuvvet-i imaniyesiyle beraber şahsiyetindeki bu vüsuku, ciddiyeti, bu yüksek ahlakı ve karakteri ve onun nübüvvetine e, hak peygamber oluşuna ve nebi-i ahir zaman olduğuna en büyük bir şahit ve hüccettir. Dördüncü reşha, arkadaş tuval zaman ve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 Atoli zaman ve buğdü mekan dediğimiz zaman geçmesi. Çok uzun zaman geçti değil mi? 14 asır oldu. 1435. hicri senedeyiz. Ve buğdü mekan ve mekanın uzaklığı da insan aklının muhakemesi noktasından, bazı hakikatleri icraki noktasından genel manada bunlar hepsi birer perdedir. İnsanın hakikatini idrakine mani hususlardır. Üstelik leysel kel ayan hiçbir zaman işitmek görmek gibi de olmaz. Değil mi? Bu bir kaide tabi. Biz de Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı ve onun nübüvvetinin hakikatini, onun sireti manevisini ve onun davasını anlamak istiyorsak şu zamanın kayıtlarından aklımızı azade kılıp, kurtarıp, kalbimizi Adeta böyle şey yapan, teşviş eden, günahlardan, kirlerden sıyrılıp, nefsimizi ikna edip, 14 asır evvel cezüretil araba, Arap yarımadasına gidip, o zat-ı nurani medine-i münevvere de, o minberi ailesinde, minberi saadetine çıkmış bir vaziyette ve bütün nevi beşere, bütün insanlığa, irşadatta bulunurken, Hayal edelim. İşte hayalen oraya gittik. Bak, harika bir surette, hüsnü suretle, hüsnü siyreti cem eden o mürcid umumi, o hati bi kutsi, cevahir dolu bir kitabı mucizil beyan eline alarak bütün insanlara, meleğ aladan nazil olan bir hutbei ezeliği okuyor ve bütün beni ademi ve cinleri ömevcudatı dinletiyor. Evet, pek büyük bir emirden haber veriyor i̇lkat alemin acik muammasını açıyor. Kainatın sırrı hikmetine dair tılsımı açıyor. Felsefe ve fenni hikmetin nevi beşere siz kimlersiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? diye irad ettiği akılları aciz, az ve hayrette bırakan üç suale cevap veriyor. Evet, hayalen cezuretli araba gitsek Efendimiz e Aleyhisselatü Vesselam o minbel saadetine çıkmış, bütün insanlığa hutbe ezeliyesini okurken müşahede etsek görürüz ki, bütün nevi beşere, cin ve inse işittirecek bir şekil ve surette belki bütün insanlığa dost doğru yolu gösteriyor. Onlara hidayet yollarını öğretiyor. Onlara gerçek insan olmanın, insanlığın kemal noktasının yollarını gösterip, bizzat işaret ediyor. Şimdi öyle bir hutbeyi ezeli irade ediyor ki bakıyoruz hüsnü suret ve cemali e, cemal suret ve hüsnü siret sahibi bir zat. Nasıl ki yüzü güzel, şemail-i şerifi güzel, nurani, yüzü ak pak, aklardan ak. Bir neyir efendim, bir bahri envar düşünebiliyor musunuz peygamberlerin en büyük vasıfları nedir biliyor musunuz İsmet. çok beş büyük vasıflar var bir tanesi İsmet. ömründe asla günah işlememiş bir yüzü görmek kirlenmemiş bir yüz Mane. şimdi Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı hayal ediniz cemal suretini şemaili şerif kitapları anlatıyor kaşını gözünün rengini saçını değil mi yüz hatlarını anlatıyor boyunu, bosunu, o güzel endamını ifade ediyorlar. Bir de bu gözle bak. Günahsız, ak pak, kirlenmemiş, tertemiz bir sima. Bir şemsi taban gibi alemi aydınlatan bir zin nur zişan bir zat. Bir neyyir-i nurlar saçan bir ışık menba bir zat. Hem sureten hem de sireten. Şimdi böyle bir zat, bunun hutbesi dinlenilmez mi? Onun hutbeyi ezeliyesine kulak kabartılmaz mı? Onun irşat için irad ettiği bu hutbeyi ezeliye, efendim ezeliye itaat edilmez mi? Şimdi mele-i âlâdan nazil olan şu âlemlerin sahibinin inzal ettiği, hakikat rehberi olan Kur'an'a kulak kesilmez mi insan? Elbette bütün benademi ademi insanlığı, belki cinleri belki bütün mevcudatı ilgilendiren hakikatlerden bahseden Kur'an'ı dinlemek ve ona kulak kesilmek bütün aleme ve alemin içindeki her mevcuda belki vaciptir, belki farzdır bu noktadan. Evet Resul-i Ekrem vesselam pek büyük bir emirden haber veriyor hırkat alemin acı muammasını açmış yani bu alem dünya ve içindekiler neden yaratılmışlar İşte neden insanlar uzay gitmeye gerek yok bu dünyaya gelenler neden geliyorlar ve niye durmuyorlar ve nereye gidiyorlar ve siz kimlersiniz nereden geliyorsunuz nereye gidiyorsunuz ve vazifeniz nedir işte bu dehşetli sualleri ve insan aklını acizde bırakan ve hapsalasını zorlayan bu üç müthiş sualin cevabını veriyor. İşte Kur'an-ı Mucizü Beyan'ın fermanıyla onu ifade edip dersimizi kısa keselim. diyor. İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, beni tanısınlar, bilsinler ve ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yine bir Kur'an ayetinde ifade edildiği üzere biz hiçbir şey boş yaratmadık. İşte bir başka ayette insan baş boş bırakılacağını mı zannediyor? İşte bir başka ayette فَاَيْنَ tezhabun. Bu gidiş nereye? Biliyor musunuz? Nereye gidiyorsunuz? Evet, insan olmak biraz da bu sualleri, hakikatini ve cevabını düşünmekle e, mümkün olabiliyor. Teammel İnşallah Cenab-ı Hak bu soruların hakikati üzerinde düşünmemizi, anlamamızı, idrak etmemizi bize ve bütün insanlığa lütfesin Kereminden. Bugünlük burada kalalım. Beşinci reşadan inşallah gelecek dersimizde kaldığımız yerden mütala ve müzakeremize devam edelim. Gerçi biz her ifade, her paragraf, her metin üzerinde durmaya kalsak bu desteğin müzakere ve mütalaasını bitiremeyiz. Onun için dinleyenlerden ve takip edenlerden istirhamımız odur ki suyu o aba hayat membaından kaynağından içmek gerekiyor. Başta Kur'an olarak ve Kur'an'ında bu asırda bir aba hayat çeşmesi olan e, Risale-i Nur eserlerini mütalaa ve müzakere e, ederek o hayat pınarına, çeşmesine efendim dudaklarımızı ne olur deydirelim. Subhaneke la ilme illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin.